Meself bu mevsimlerde bu sezonlarda çok çalışırmış. Çok gayret sarf edermiş. Allah Teala buyuruyor ya Al-i İmran suresinde ve sariu ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha's semawatü vel ard. Üdde lil muttaqin. gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine ne yapın? koşusun, yarışın ki orası u'iddet lil mutteqin muttakiler için hazırlanmıştır muttakiler için donatılmıştır işte takvanın takvalı olmanın bir göstergesi de arkadaşlar bu hayırlı günleri fırsat bilerek insanın hayır hasenat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 Alametlerinden bir alamettir. Allah'ın Kuran-ı Kerim'de Fecr Suresi'nde Fecre ve leyalin 10, 10 geceye yemin ediyor. i̇bn Kesir Rahimahullah diyor ki tefsirinde bu on geceyle alakalı el muradu biha aşru zil hicca كَمَا قَالَهُ بْنِ عَبَّاسِ وَبْنُ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدْ وَغَيْرُهُمْ İbn-i Zübeyr'in, İbn-i Abbas'ın, İbn-i Zübeyr'in ve Mücahid'in ve başka birçok âlimin dediği üzere, diyor i̇bn Kesir, bu on geceden maksat kastedilen nedir? Şu anda bizim de içinde bulunduğumuz, az önce idrak edip girmiş olduğumuz bu on gündür. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir şeye yemin ediyorsa eğer,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 Ta ki kendileri için faydalı olan kendilerinin menfaatlerine olan şeyleri ne yapsınlar diye şahit olsunlar, onları gözlemlesinler diye. Ve yedkurusmallah fi eyyâmin malumat O belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar diye. Nedir o belirli günler arkadaşlar? İbn Abbas ne diyor? İbni Kesir'in kendisinden naklettiği üzere yine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 Muadjemul Kebir'de rivayet ediyor İbn Ömer'den. Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma "Ma min ayyamil a'zamu 'indallahi subhanahu ve la ahab ileyh al-amelu salihu fihinna min hadhihi al Allah katında günlerin hiçbirinde bugün içinde bulunduğunuz şu on günde amellerin Allah'a daha sevimli geldiği ve Allah katında daha büyük olduğu başka bir gün yoktur diyor İbn-i Ömer. Terdiva et de. Fe ektirû O halde sizler bu günlerde ne yapın? Bol bol tehlil getirin. Fe ektirû fîhine minettehlil. Vettekbir tahmid Bol bol tekbir getirin. Bol bol hamd edin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 velel cihad evet cihad da ancak şu kişi hariç diyor şu kişinin yaptığı amel hariç nedir o kişinin yaptığı amel illa raculun خرج يخاطر بنفسه ve فلم يرجع بشيء. bir şey malıyla ve canıyla kendini tehlikeye atıp cihad için çıkan ve geriye dönemeyen kimse hariç cihatta bu on günde yapılan salih amellerden Allah katında daha faziletli olamaz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 senenin en hayırlı geceleridir. Zilhiccayi'nin gündüzleri de senenin en hayırlı gündüzleridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud rivayet ediyor. Diyor ki A'zamul eyyami indallah, Allah A'zamul eyyami inda Allah Allah katında günlerin en azimi, en büyüğü hangisidir?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 Zilhicce'nin ilk on gününde o zaman çok faziletli günler var bakın. Dokuzuncu günü, Zilhicce'nin dokuzuncu gününe ne diyoruz? Arefe günü diyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam bugün tutulan oruçla alakalı? Geçmiş senenin günahlarını allah Teala'nın bu oruç sayesinde affetmesini Allah'tan ne yapıyorum? Umuyorum diyor. Böyle bir gün var Arafe gününde.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 insanın belki de ömründe bir defa yapması nasip olacağı bir ne ibadet var? O da hac ibadeti. İbn-i Hacer Rahimi Allah onun için Fethül Bari de diyor ki وَالَّذِي يَظْهَرُوا أَنَّ السَّبَبْ فِي اِمْتِيَازِ اَيَّامِ الْعَشِرِ مِنْ زِلْحِجَّ Zilhicce ayının ilk on gününün diğer günlere olan diyor üstünlüğünün hangi konuda olduğu olduğu hissediyor şundan dolayı olabilir. Büyük bir ihtimal şundan dolayıdır. Nedir o? Liman kana min ichtima'i ummahatil ibadah. Büyük ibadetlerin bu 10 günde toplandığı içindir diyor. Hac var, oruç var, namaz var, zikir var. Kurban var, kana kutuyorsun değil mi? diyor ki lima kana min ichtima'i ummahatil ibadah fiha ve hiye salatu ve sıyamu ve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 Kat kat büyük. Peki ne yapacağız bugünlerde? Vazifeler neler? Yarından itibaren pazar gününden itibaren bayrama kadar. Bayram gün? günün Salı günü değil mi? Yani pazartesi gününe kadar. Bu hafta pazartesi değil. İki gün tutup tembellik yapmayın arkadaşlar. <Gülüyor> Şöyle biraz imanınız gürür gürür yansın arkadaşlar. Ha sizi amele döksün, amele sevk etsin. İman pratik ister, amel ister. E biz buna şimdi bu dersi yaptık, zilhiccenin faziletini anlattık. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ve ashabtan nasihatler dinledik, öğrendik. E yarın hala boş boş sokaklarda gezip oruç tutmayacak mıyız? Böyle bir ilmin, böyle bir bilginin bize hiçbir faydası yok arkadaşlar.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 Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bazı hanımlarından yapılan rivayette bu Ebu Davud rivayeti diyor bunu yine. Şeyh El Albani Hasan gibi rivadizi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasum tis' azil hacca ve yawm ashura ve ثلاثه ayyam min kulli şahr. Eygmerin hanımları anlatıyor bize. Diyorlar ki Aleyhissalatu vesselam Zil'l Hicce ayının ilk 9 gününü Arefa gününü ve her aydan Üç gün oruç tutardı. Her aydan üç gün aleyhissalâtu vesselâm oruç tutardı. Bugünlerde o zaman yapmamız gereken görevlerden bir tanesi nedir? Oruç ibadetidir. İmam Nevevi rahimahullah şöyle diyor innehu mustahabbın oruçla alakalı istihbaben şediden li fiilin nebi sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerde oruç tutmak çok şiddetli derecede nedir müstahabdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu <gülüyor> ne yapmıştır? Uygulanmıştır. Fiiliyle sabittir. Ne yapacağız başka bu günlerde? Bu on gün boyunca? Zikir çekeceğiz. Deminden dedi ya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 Kan ibn Umar ve Ebu Hurayra radiyallahu anhuma i̇bn Umar ve Ebu Hurayra yakrucanı iles-suk, çarşıya çıkarlardı. Sokağa girerlerdi. <gülüyor> bu on günde yukebbirani nabar yaparlardı? Tekbir getirmeliydi. <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallahu Allahu Ekber diye sonra gelecek tekbir nasıl sınıfıları.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 Ondan sonra Mina halkı da tekbir getirir ve Mina tekbirlere boğulurdu diyor bu hali. O zaman bugünlerde arkadaşlar mutlak tekbir denilen bu ilk dokuz günde ilk on günde hatta bayramın birinci günü ve teşrik günlerinde ne yapacağız? mutlak olarak aklımıza nerede geliyorsa tekbir getireceğiz. Tabi tuvalette falan banyoda değil. Allah'ı anmanın, zikretmenin uygun olduğu yerlerde. Hatta insanlara örnek olacağız. Nasir edeceğiz. Tekbirin sıygası nasıl arkadaşlar? Şeyh sallallahu aleyhi ve sellem üç zikir zikrediyor. Diyor ki ya şöyle der ki Allahu akbar, Allahu akbar kebira. Allahu akbar, Allahu akbar, kebira. Ya böyle der. Ya Allahu akbar, Allahu akbar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 Dediğimiz gibi bugünlerde oruç tutacağız. allah Teala'yı zikredeceğiz. Bir de imkanı olanlar, gücü olanlar paramızdan kurban kesecek. Şöyle bir rivayet var. Bu rivayetin hadis alimleri mevukuf mevkuf olduğunu söylüyorlar. Mevkuf. Ne demek mevkuf? Sahabenin sözü olarak söylüyor. Nedir o şeyde? Men vecede sa'ten sa Kim imkan bulur da felem yudahhi felem yudahhi Kurban kesmezse fele yakrabenne musallana Bizim musallamıza, namazgahımıza ya yaklaşmasın. İbni Teymiye Rahimahullah diyor ki innel zahir innel zahir Anlaşılan, gözüken, bilinen bizim anladığımız şudur ki vucubu ha kurbanın vacip olduğunu görüyor İbn-i Teymiye. Hangi alimler, hangi mezhep gibi? hanefi mezhebi gibi. Ve enne men kadere kadere aleyha felem yef'al fehu Kim gücü yeter de kurban kesmez ise fehu athimun. O günahkardır diyor. İbn-i Teymiye rahimahullah. Ancak cumhur kurbanın sünneti müekkede olduğunu görüyor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 Yani sizden kim öğlen namazını kılmak isterse nedir mi? Ölmez. Çünkü kılmak zorunda. İstemek falan yok burada. insanın tercihi. terk etme ter, tercihi yok. seçeneği yok. Ama kurbanla ilgili diyor ki aleyhisselatü vesselam sizlerden birisi kurbanı kesmeyi istiyorsa ve zilhiccenin de ilk on günü girdiyse o zaman ne yapsın? Şimdi yeni bir hüküm geldi. فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا min ظُفْرِه۪ي şeyen, Hatta يُضَحْهِيَ Bazı arkadaşlar bunu belki ilk defa duyacaklar. Veyahut da bazı arkadaşlar neden bugün sabahleyin berbere gidip tıraş olmadık, tırnaklarımızı kesmedik, tıraşımız olmadık diye hayıflanacaklar, yani üzülecekler.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 Peygamberin emri arkadaşlar. Almasın. Ve tehdit ediyor. Fela yekhuzenne. Almasın. ya sana düşün peygamber diyor ki alma. Evet. Tırnaklarını kesme. Keser misin? Peygamberden böyle işitsen. işte böyle istiyorsun Peygamber bize böyle söylemiş. Bu saatten itibaren kurban kesmek isteyen arkadaşlar artık berbere gidemeyecekler.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 Dokuz gün, on gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu, böyle emretti diye sebat gösterecekler. İnnemâ kana qavlul mu'minine iza du'u ilallahı ve rasulihi liyahkuma beynehum en yekûlû semînâ ve ata'nâ ve ula kehumul muslihun Hüküm, aralarında hüküm vermesi için müminler Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında davet edildiklerinde ancak semi'na ve ata'na derler. İşittik ve itaat ettik derler. Müminlerin söyleyeceği söz budur. Ya hadisi duydun. İmam Müslim rivayet etmiş. Peygamber sana diyor ki, kurban kesmek isteyen varsa Ziliccay'ın ilk omzuna girdiyse tırnağından ve saçından, tüyünden hiçbir şey alma. Tabi sakalları zaten hiçbir zaman almıyoruz. Onun için... Ya bu 10 günde alakası yoksa kalın. Peygamber böyle hükmetmiş ara seninle ilgili olarak. Senin senin bu konuyla ilgili söylemen gereken söz ancak ne olmalı? <gülüyor> Semi'na ve ata'na. İşittik. itaat ettik. Bitti. <gülüyor> ve ulâike humul muslihun. Kim bunlar? Muslih. Salih ve ıslah eden kimseler bunlar diyor Allah Teala.